3. şube. Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam'ın hıfzı ve ismeti bir mucize-i bahiredir. Vallahu ya'simuke minan nas ayeti kerimesinin hakikati bahiresi çok mucizatı gösterir. Evet, Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam çıktığı vakit değil yalnız bir tayfeye, bir kavme, bir kısım ehli siyasete veya bir dine, belki umum padişahlara ve umum ehli dine tek başı ile meydan okudu. Halbuki onun amucası en büyük düşman ve kavm ve kabilesi düşman iken 23 sene nöbettarsız, tekellüpsüz, muhafazasız ve pek çok defa suikaste maruz kaldığı halde Kemal isadetle rahat döşeğinde vefat edip meley-i alaya çıkmasına kadar Hıfzı ismeti, Vallahu ya'simuke mukeminen nas ne kadar kuvvetli bir hakikati ifade ettiğini ve ne kadar metin bir noktayı istinat olduğunu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 200'e yakın Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in tahtı hükmünde olarak Resul Ekrem Vesselam'ın hane isadetini bastılar. Resul Ekrem Vesselam'ın yanında Hazreti Ali vardı. Ona dedi: "Sen bu gece benim yatağımda yat." Resul Ekrem Vesselam beklemiş, ta Kureyş gelmiş, bütün hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı, bir parça toprak başlarına attı, hiçbirisi onu görmedi. İçlerinden çıktı gitti. Garihirada Hira'da iki güvercin ve bir örümcek, bütün Kureyş'e karşı ona nöbettar olup muhafaza ettiler. İkinci hadise, vakıatı ı kat'iyedendir ki, mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri vakit, Kureyş rü'esası, mühim bir mal mukabilinde... Süraka isminde gayet cesur bir adamı gönderdiler. Ta takip edip, onları öldürmeye çalışsın. Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, Ebu Bekri Sıddık ile beraber gâardan çıkıp giderken, gördüler ki Süraka geliyor. Ebu Bekri Sıddık telaş etti. Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, mağarada dediği gibi la تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ dedi. Sürakaya bir baktı, Süraka'nın atının ayakları yere saplandı kaldı.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 bir çoban, onları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye dahil olduğu vakit, ne için geldiğini unutmuş. Ne kadar çalışmış ise, hatırına getirememiş. Mecbur olmuş, dönmüş. Sonra anlamış ki, ona unutturulmuş. Üçüncü hadise Gazve-i Gatafan ve Enmar'da müteaddid tariklerle eğimme-i hadis haber veriyorlar ki, Gavres isminde cesur bir kabile reisi, Kimse görmeden tam Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın başı üzerine gelerek yalın kılınç elinde olduğu halde Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselama dedi: Kim seni benden kurtaracak? demiş Allah. Sonra böyle dua etti: Allahum mekfinihi bima şi'te. Birden o gavres iki omuzu ortasına gayipten bir darbe yer, o kılınç elinden düşer, yere yuvarlanır. Rasul Ekrem aleyhisselatu vesselam kılıncı eline alır. Şimdi seni kim kurtaracak der? Sonra affeder. O adam gider taifesine. O pek cür etkar, cesur adama herkes hayrette kalır. Ne oldu sana? Ne için bir şey yapamadın? Dediler. O dedi: Hadise böyle oldu. Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum. Hem şu hadise gibi Gazvey Bedir'de bir münafık. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ı bir gaflet vaktinde kimse görmeden tam arkasından kılıç kaldırıp vururken birden Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam bakmış. O titreyip kılıç elinden yere düşmüş. Dördüncü hadise manevi tevatüre yakın bir şöhretle ve ekser ehli tefsirin inna ceanna fi a'naqihim aghlalan fehiye ila al-azqan fehum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 Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam namazı bitirdikten sonra kalkmış Ebu Cehil'in eli çözülmüş. O ise ya Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın müsaadesiyle veyahut ihtiyaç kalmadığından çözülmüş. Hem yine Ebu Cehil kabilesinden bir tarikte Velid İbni Mugire yine Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı vurmak için büyük bir taşı alıp secdede iken vurmaya gitmiş. Gözü kapanmış. Resul Ekrem aleyhisselatu Vesselam'ı mescidi Haram'da görmedi, geldi. Onu gönderenleri de görmüyordu. Yalnız seslerini işitiyordu. Ta Resul Ekrem aleyhisselatu Vesselam namazdan çıktı, ihtiyaç kalmadığından onun gözü de açıldı. Hem nakli sahih ile Ebubekir-i Sıddık'tan haber veriyorlar ki Sure-i Tebbet Ye Ebi Leheb nazil olduktan sonra Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil denilen Hammaletel Hatab bir taş alıp, Mescid-i Haram'a gelmiş. Ebu Bekir ile Resul Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, orada oturuyorlarmış. Gözü Ebu bekir Sıddık'ı görüyor, soruyor, Ya Ebu Bekir, senin arkadaşın nerede? Ben işitmişim ki, beni hicvetmiş, ben görsem, bu taşı ağzına vuracağım. Yanındayken, iken i Peygamber aleyhissalâtu Vesselamı görmemiş. Elbette, hıfz ilahide olan bir Sultan-ı böyle bir cehennem oduncusu, onun huzuruna girip göremez. Ağzına mı düşmüş? Beşinci hadise. Haberi sahih ile haber veriliyor ki, Amir İbni Tufeyl ve Erbet İbni Kays, ikisi ittifak ederek, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına gitmişler. Amir demiş, ben onu meşgul edeceğim, sen onu vuracaksın. Sonra bakıyor ki, bir şey yapmıyor. Gittikten sonra arkadaşına dedi, neden vurmadın? dedi nasıl vuracağım ne kadar niyet ettim bakıyorum ki ikimizin ortasına sen geçiyorsun seni nasıl vuracağım Altıncı hadise Nakli sahih ile haber veriliyor ki Gazvey Uhud'da veya Huneynde Şeybe İbni Osman el Hacebi ki Hazreti Hamza onun hem amucasını hem pederini öldürmüştü. İntikamını almak için gizli geldi. Ta Rasulü Ekrem aleyhisselatu vesselamın arkasından yalın kılıç kaldırdı. Birden kılıç elinden düştü. Rasulü Ekrem aleyhisselatu vesselam ona baktı, elini göğsüne koydu. Şeybe der ki, o dakikada dünyada ondan daha sevgili adam bana olmazdı. İmana geldi. Rasulü Ekrem aleyhisselatu vesselam ferman etti. Haydi git harbet. Şeybe dedi, ben gittim. Rasulü Ekrem aleyhisselatu vesselam önünde harbettim.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 Nakli sahih ile, Yahudiler suikast niyetiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın oturduğu yere üstünden büyük bir taş atmak anında Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o dakikada hıfz-ı ilahiyle kalkmış, o suikast de akim kalmış. Bu yedi misal gibi çok hadiseler vardır. Başta İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim ve eyme Hadis Hazreti Aişe'den naklediyorlar ki Vallahu يَعْصِمُكَ مِنَ nas ayeti nazil olduktan sonra Ara sıra Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselamı muhafaza eden zatlara ferman etti. Ya eyyuhen nas insarifu fakat asamani rabbi azza ve cel. Yani nöbet tutmaya lüzum yok. Benim Rabbim beni hıfz ediyor. İşte şu risale de baştan buraya kadar gösteriyor ki şu kainatın her nev'i, her alemi Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'u tanır ala kadardır. Her bir nev kainatta. Onun mucizatı görünüyor. Demek o zat Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam Cenabı Hakk'ın fakat kainatın haliki itibariyle ve bütün mahlukatın Rabbi unvanı ile memurudur ve resulüdür. Evet, nasıl ki bir padişahın büyük ve müfettiş bir memurunu her bir daire bilir ve tanır. Hangi daireye girse onunla münasebet olur. Çünkü umumun padişahı namına bir memuriyeti var. Eğer mesela yalnız adliye müfettişi olsa o vakit adliye dairesiyle münasebetdar olur. Başka daireler onu pek tanımaz ve askeriye müfettişi olsa mülkiye dairesi onu bilmez. Öyle de anlaşılıyor ki bütün devâire-i saltanatı ilahiye de melekten tut ta sine'e ve örümceğe kadar her bir taife, onu tanır ve bilir veya bildirilir. Demek Hatemül Enbiya